Ağu billahi innel şeytaner racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 45. soru. Ozan abi oku inşallah. Soru 45. Uluhiyet tevilinin zıttı nedir? Yani zıttı dediği zaman onu bozan şey. Zıt demek Arapça bir şeyin tam tersi. Artı ve eksi gibi. O yüzden İbnül Kayyum'da, Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh'te bir söz naklediyorlar alimlerden. Ad-dün ila yestem yani wala yaftıan. İki tane zıt bir arada olmaz. Yani biri diğerini kaldırır. Mesela sıcak ve soğuk gibi. İkisi zıttır. Sıcak geliyorsa buraya soğuk buradan gitmiş demektir bu. Tevhid de şirk de böyledir. İkisi birbirinin zıttıdır. Bir yerde tevhid varsa orada şirk yok olmuştur, gitmiştir, kaybolmuştur. Bir yerde tevhid yoksa orada şirk vardır. İşte bu Allah'ın insanlığa koymuş olduğu kanunlardan bir kanundur. Allah birçok kanun koymuştur. Mesela yerler ve gökler kaç günde yaratıldı? Altı. altı. altı. Normalde Allah subhanahu teala Allah ol der. O da oğlu verir. Niye Allah altı günde yaratıyor? Subhanahu teala. Haşa Allah'a zor mu geldi. Allah'a tenzih ederim ben. Allah subhanahu teala bir kanun koyuyor. Zamansız hiçbir şey olmaz. Neyve bile ancak zamanla olgunlaşıyor. Bakıyorsunuz. Yani ne varsa insanlığın hayatında var olan varlıklar açısından hepsinin olgunlaşması ve güzelleşmesi neyle oluyor? Zamanla oluyor. Zamanın üzerinden geçmesiyle. İşte Allah'ın koyduğu Subhane ve Teala'nın koyduğu kanunlardan bir tanesi de iki zıttın asla asla bir araya gelmemesidir. O da tevhit ve şirktir. Evet cevap olarak ne diyor? Cevap. Bunun zıttı şirktir. Bu da iki türlüdür. Onu tamamen giderip yok eden büyük şirk ve kemalini giderip yok eden küçük şirk. Tevhidi eden iki şey var. Biri büyük şirk, diğeri küçük şirk. Ama genel olarak şeriat nasrında hem büyük şirk için hem de küçük şirk için şirk sözcüğü ıtlak edilmiştir. Yani genel kullanılmıştır. Biz o ibaretin büyük şirk veya küçük şirk olduğunu başka karinelerden anlarız. Mesela bu sadece şirkte kayıtlı değildir. Küfürde de böyledir, nifakta da böyledir, fısıkta da böyledir. Nebi mesela diyor ki bir hadiste Nebi Salam Salam. Sıbavul musk, o kufurum. Müslümana sövmek fısktır, onunla savaşmak küfürdür. Şimdi bu küfür lafzı mutlak kullanılmış. Bundan küçük küfür de irade edilebilir, büyük küfür de irade edilebilir. Bunun büyük mü küçük mü olduğunu diğer şer'i naslardan anlıyoruz. O da işte Kur'an'daki ayet. Müminlerden iki tayfa savaştığı zaman Onların aralarına Allah diyor ıslah edin subhane ve teala. Bak demek ki Müslümanın Müslümanla savaşması küfür değil. O zaman bu nasdaki küfür lafzından irade edilen manada küçük küfürdür. Büyük küfür değildir ve bunun haricinde menhale fe fakat eşreke au işte kim Allah'tan başka sadına yemin ederse şirk koşmuştur veya küfretmiştir hadisinde olduğu gibi sahih hadisinde olduğu gibi bu hadiste de küçük şirktir aslında birazdan o mesele de gelecektir Allah'tan başka sadına yemin etmek ama şirk ve küfür lafzı ne yapılmıştır ıtlak kullanılmıştır ikisi arasındaki temel bir şey var ki tevhidin zıt dedik ya zıt iki şey birbirinin zıttıdır şirku asgar Tevhidin zıttı değildir bu manada. Aslında tevhidi zedeleyen unsurlardan bir tanesidir ama tevhidin zıttı değildir. Yani küçük şirki kastediyorum. Neden zıttı değildir? Çünkü o tevhidi yok etmez. O amelleri batıl kılar. İmanın kemaliyetini giderir. O imanın kemaliyetiyle alakalı kısmıdır. İşte bizim üzerinde duracağımız şey şirkul ekber. Yani büyük şirki bu da tevhidin tam zıttıdır. O geldiği zaman tevhid ne olur? Yok olur. Devam, 46. soru. Şirki Ekber, büyük şirk nedir? Devam. Şimdi büyük şirk nedirden önce, ben önce bir mutlak, burada şeyh bize tafsilat getirecek. Ondan önce biz genel bir tanım yaparsak, büyük şirk, Allah Subhanahu ve Taala'ya has olan bir şeyin Allah'tan başkasına verilmesi demek. Sadece Allah'a has olan, Subhanahu ve Taala'ya has olan bir sıfatın, bir vasfın Allah'tan alınıp bir beşere verilmesinin adıdır şirk-ül Ekber. Küçük şirk ise haddi zatında büyük şirke ulaşmayan ama büyük şirkin kapısını açan şeyin adıdır küçük şirk. Aynı şekilde. Ama kendisi zatında böyle değil kapısını açıyor. Birazdan örnekleriyle de daha iyi algılanacak. Nedir büyük şirk? Cevap. Kulun Allah'tan başka alemlerin Rabbine eşit kıldığı. Burada duralım. Kulun Allah'tan subhanehu ve teala. Tabi Allah hani Allah Resulü hadisi var ya. Diyor ki benim adım anıldığında bana salat selam getirmenin burnu yerde sürtsün. Şimdi böyle Allah Subhanahu ve teala, Allah derken ardına hemen azze ve cel veya subhanehu ve teala koymamız lazım yani. Askerlik arkadaşımızdan haşa bahsetmiyoruz, haşa Allah'a tencih ederiz. Yani burada alemlerin Rabbinden bahsediyoruz, Subhanahu ve teala sürekli Allah Subhanahu ve teala de ardından övmemiz lazım. Burada diyor ki alemlerin Rabbine eşit kıldı. Alemlerin Rabbine nasıl eşit kılar bir insan? Yani... Siz ateistleri bir kenara koyun. Yahudi, Hristiyanlar, Meclisiler, hangi batıl tayfi olursa olsun, müşrikler fark etmez, putperestler. Hepsi zaten Allah subhanahu ve Taala'ya dilleriyle kimse eşit kılmıyorlar. İnsan bunu nerede yapar? Ameliyle yapar. Allah'a khas olan bir şeyi beşere verdiği zaman ameliyle eşit kılar. Yoksa diliyle bunu söylemesi değildir. Şeyh burada böyle kullanıyor ama... Biz bu sözden hemen ameli anlayacağız, ameli idrak edeceğiz. Mesela işte teşri yetkisini Allah subhanahu wa alıp beşere veren bugünkü halklar mesela. Allah'ın vasfı olan bir şeyi mesela beşere vermişler. Bu adamlar sözleriyle Allah'a denk kılmasalar da amelleriyle Allah'a denk kılmışlardır. O yüzden kim ibadetin bir çeşisini Allah'tan başkasına sarf ederse onu Allah'a denk kılmıştır. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Yaptığı fiilin adı budur. Bu tıpkı bir adamın zina yapıp ben zinadan razı değilim demesi gibidir diliyle. Adam diyor ben zinadan razı değilim. Adam gözümüzün önünde zina yapıyor. Bu adamın sözüyle ameli çeliştiği zaman ameli sözünün önüne ne yapılır? Takdim edilir. Devam. Allah subhanahu ve teâlâ'yı sever gibi sevdiği... Burada da duralım. Bu da büyük şirktir. Ama bu nasıl bilinir? Bu kalptedir. Biz kalpleri yaramayız, kalplere bakamayız. Nasıl ortaya çıkar? Mesela bir adam Allah'tan başka dünyayı çok seviyor. Allah'tan Allah'ı sever gibi hatta belki daha fazla. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Bir şirk fiilini dünya, korku, dünya sevgisi nedeniyle işliyor mesela. Veya bir kadını çok seviyor. O kadının sevgisi onu şirke ulaştırıyor. Veya kadın için bir erkeği çok seviyor. O erkeğin sevgisi o adamı nereye ulaştırıyor? şirk amel işlemeye ulaştırıyor. Biz o zaman bilebiliyoruz bu adamın sevgide Allah'a şirk koştuğunu. Yoksa kimin sevgide Allah'a şirk koştuğunu asla asla bilemeyiz. Çünkü bu kalbin ameldir. Kalbin ameli bilinemez ancak zahire çıkan amelle bilinebilir. Devam. Allah Subhanahu ve Taala'dan korkar gibi korktuğu... Burada da duralım. Allah'tan korkar gibi Subhanahu ve Taala'dan korktuğunun da delili gene aynı şekilde... Allah subhanahu wa ta'ala dışındaki bir varlık korkusu sebebiyle mesela şirke düşmesi gibidir. Bugünkü tağutlardan korkup insanın tevhide sarılmaması gibi. Aman hapsedecekler, aman bunu anlatırsak şöyle yapacaklar, aman dini yaşarsak bunu yapacaklar. Bu korku da Allah'a korkuda denk kılmak demektir. İnsanları Allah'a korkuda denk tutmanın adıdır. Devam. Kendisine sığınıp doğa ettiği... Bu da istiğas edir. Kendisine sığınmak. ıstılah manası yani bunun ıstılah manası dediğimiz zaman ne anlayacağız bizler? Şeriattaki manası. Çünkü her kelimenin bir lugat manası var, bir de ıstılah manası var. Mesela Arapça kafir kelimesi, İslam şeriatı gelene kadar çiftçiler için kullanılan bir kelime. Niye? Toprağın üzerine örtükleri için. Şeriat, kafir kelimesinin içerisine ıstılah manası dediğimiz, o şeriatın irade ettiği manayı yüklemiş. Veya nifak kelimesi. Araplar o döneme kadar nefaka kelimesini farenin tarlada açtığı deliğe diyorlar. Çünkü fare buradan giriyor, bekliyorsun arkadan buradan çıksın çok alakasız bir yerden çıkıyor açtığı deliğe. O yüzden buna nifak demişler. Münafığa da münafık deniyor. Yüzü başka, içi başka. Sonra İslam şeriatı geldikten sonra Arap toplumuna nifak kelimesinin yeni bir manası, münafık gibi yeni bir kelime türüyor. Kullanma veriliyor. O yüzden ıstılah manası dediğimiz zaman bizler sizden neyi anlayacaksınız? Şeriatın o kelimeye yüklediği manayı. İstihaz eden kasıt da sadece Allah subhanahu ve teala'nın güç yetirebileceği bir şeyde Allah'tan başkasına sığınmak gibi. Bugün işte müşriklerin Mahmud cemaati var. Mesela yakınımızda bildiğimiz cemaat. Mesela onlar kursta kız ve erkek öğrencilerine cinlerden korkuyorsanız Mahmud efendiye sığınırız deyin. Çünkü onlar Mahmud efendiye korkuyor diyorlar. Yani bunu dedikleri cahiliyede benim hanımma söylemişler. Benim hanım orada okuyordu İslam'dan önce. Allah İslam'la şereflendirdi, Müslüman oldu. Ama öncesinde kendisine bunu söylemişler. Korkuyorsanız Mahmud Efendi'ye sığının. İbadetin bir çeşitini istigasayı kime yapıyorlar? Allah'tan başka bir mahluka. Bunlar dilleriyle söylemeseler de amelleriyle beraber Allah'tan başka şeyleri Allah'a denk kılan insanlardır. Eyvah. Dua ettiği, burada da duralım. Duanın da tabi çeşitleri var. Arapça dua çağırmak demek. Arapça dua çağırmak demek. Ben bu abi çağırıyorum, dua ediyorum ona. Abi gelir misin diyorum. Çağırmak yani bu manada. Ama uzakta, gaybde olan birine dua etmek işte bu bizim burada irade ettiğimiz manadır. Bizden haberi olmayan, bizi duyamayacak olan, işte bizi bilemeyecek ve göremeyecek olan bir şeye çağırmanın adı duadır. O yüzden bugünkü sofilerin ölülere yaptıkları bu yakarışları, işte başları sıkıştığında çağırmaları, mesela ben bir şirkette çalışıyordum önce de, Oradaki muhasebeci diyor ki, ben deprem olduğunda yetiş ya falan dedim diyor. Şeyh'in adını söylemiş. E dedim Rabbini çağırmışsın, ben de Rabbim Allah'a çağırdım Subhanahu ve teala. Ben ya Rabbi dedim, sen de demişsin ya bilmem ne, işte gel beni kurtar. Bu adamlar duayı Allah'tan başkasına sarf ediyorlar. Yani ibadeti, Hak etmeyen bir varlığa veriyorlar. Yani o hak etmeyen varlığı e, alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala ile denk tutuyorlar, bir tutuyorlar. İşte bunun adı büyük şirk. Şimdi e, yanlış anlamayın e, burayı niye bu kadar açıyorum? Sebebi şu. Şirk-ül ekber nedir dedik? Tevhidin zıttıdır dedik. O varsa tevhid yoktur dedik değil mi? Ya, derin derin açıyorum ki ben. Yani bugün bu fiilleri yapan adamlar Müslüman değiller. Şimdi zaten oraya değineceğiz inşallah. Eyvallah. Ondan korkup Ondan bir şeyler ümit ettiği, Hı. ona yaklaşmak isteyip tevekkül ettiği ya tevekkül ettiği yahut Allah'a ya isyanı gerektiren hususlarda itaat, itaat etti. Burada duralım. Şimdi burada zaten ibadetin diğer çeşitlerini seviyor. Ümit ettiği, yaklaşmak istediği, tevekkül ettiği. Yalnız burada sizin dikkatinizi çekmek istediğimiz bir fıkıh var burada. Diyor ki Allah'a isyanı gerektiren hususlarda itaat ettiği. Buraya herkes dikkat etsin. Allah'a isyanı gerektiren şey nedir? Adı nedir yani ıstıda? Fısk'tır, masiyettir. Öyle mi? Günahtır yani. Diyor ki Allah'a isyanı gerektiren, yani masiyeti gerektiren hususlarda itaat ettiği diyor. Yani Şeyh Hafız Ahmet el-Hakemi bu sözünde şunu mu irade ediyor? Fısk'ta da itaat ederse insan Allah'tan başka, şey, eğer fısk noktasında Allah'tan başkasına itaat ederse bir insan ona ibadet etmiş midir diyor. Kesinlikle hayır. Niye bu haricilerin mezhebi? Ehl-i sünnet böyle demiyor. Şirkte itaat küfürdür diyor. Haramı helal görerek itaat etmek küfürdür diyor. Ama haramın haramlığını bildiğimiz müddetçe haramda itaat haramdır ehl-i sünnetin yanında. Hafız Ahmet el Hakemine kullanmış? Genel mutlak bir söz kullanmış. Niye? Talebeleri yazmış bunu. Talebeler o şeyhin o sözden neyi kastettiğini biliyorlar anlatabildim ne demek istediğimi. O yüzden bugünün binlerce bidat fırkası türedi. Selef diyor ki biz hangi bidatçıyı gördüysek kısa bir dönem sonra onun kafir olduğunu gördük diyor. Küfre düştüğünü gördük diyor. Kim bidata düştüyse. Bugün niye bidat tehli türedi? Herkes eline alıyor Kur'an ve sünnet naslarını. Biri açmış tefsiri, bir şey okuyor, hüküm çıkartıyor. Biri açmış hadis metin metinlerini, Buhari almış, eline Müslim'i almış. Bukhari'den bir istimbat yapıyor, Müslüm'den bir istimbat yapıyor. Ha, Hafız Ahmet el-Hakeminin bu kitaba koyduğu naslar, Kur'an ve sünnetin dışında farklı şeyler yok? Niye zaten Kur'an ve sünnet mektup bir haldeyken, yazılı bir haldeyken, niye böyle bir metin yazma gereksinimi duymuş? Çünkü cahiller bu dini tahrif ederler. Neyle? Fasit anlayışla. Zaten dini yok eden şey, dini tahrif eden şey fasit anlayıştır. Batıl düşüncedir. Niye? insan metin okurken kendi şeytanının ve nefsinin vahiy ile o metni anlar. Kendi şeytanının ve nefsinin vahiy ile o metni anlar. Bizim de Kur'an ve sünnet ki ikisi de metindir. elimize böyle gelmiştir bugün. O iki metni doğru anlayabilmemiz için bizim geçmişin anlayışına ihtiyacımız ortaya çıkar. Yani biz selefin anlayışına sahabenin anlayışına muhtaçız. Niye? Metindir. Herkes farklı bir bakıştan bakabilir metne. En doğru bakış kimin? Sahabenin. Onların talebesi tabinin, etba'u tabinin. O neden nedir ki ilim ehli akideleri öz bir şekilde anlatan metinler yazmışlardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Bugün Türkiye'de ilim meclisleri kelam meclisleri olmuştur. Men talebel ilme bil kelami fetab tezendaka. Kim ilmi kelamla talep ederse zındık olur diyor Ebu Yusuf. Aynı şekilde İmam Malik'ten ve Ahmet'ten kim kelam okursa zındıklaşır diye sözler rivayet edilmiştir. Bunu sayın, saymakla bitirilemez bile. Diyeceğiz ki nerede var kelam? Müslümanım diyen insanların meclislerinde var bu kelam. Nasıl? Oturuyor. Bir adam çocuğunu okula göndermiş de böyle olmuş da bu buraya gitmiş, bu buna böyle demiş. O zaman bunun hükmü ne olur? Sen öyle diyorsan ben de böyle derim. O zaman şunun üzerine bunu bina ederim. Şu şöyle olursa bu nasıl olur? Bak kelam... Bundan her biri kelam. Selef böyle din talim etmemişler. Oturmuş herkes ilim okumuşlar. Bir tane Rabbani alemin dizinin dibinde oturmuşlar metinleri hıfz etmişler. O yüzden bizim önce menhecimizi, usulümüzü, tedrisimizi selefin tedrisi, selefin menhecine uydurmamız lazım. Öyle olursa bir iznillah ilmimizin bereketi olur. Yoksa bugün türediği gibi 25 senedir Türkiye'de tevhid konuşuyor insanlar. 25 senedir. 25 senedir birilerine bilmeden kafir diyorlar. Bir şeylere bilmeden küfür ship diyorlar. Farkında değiller. Neyle olmuş? Kelamla olmuş. Akıl aklı beraberinde getiriyor. Akıl aklı beraberinde getiriyor. Biri bir, bir tane kuyuya taş atıyor. 40 tane akıllı çıkartamıyor. Atalar öyle güzel söylemişler ki delinin biri kuyuya taş atmış. 40 akıllı çıkaramamış. Bak deli akıllı. O 40 tanesi akıllı. Aklını nefyetmiyorlar taş çıkaramadı diye. Yani sözün güzelliğine bakın. Hepsi akıllılar ama deli bir kuyuya taş atınca çıkartamıyor bugünkilerin çıkartamadığı gibi. Bakıyorsun ahmak adam diyor ki az önce ne dedik tevhid ve şirk ikisinin zıttıdır. Adam diyor ki garip şeye bakın yani bu adam zaten iman ehli değil de akıldan da noksan bu adam. Diyor ki bu adam şirk işliyor ama Müslüman. Ya bunu zaten şeriat kabul etmiyor. Bunu akıl fıtrat hiç kabul etmiyor. Delinin biri zamanda kuya taş atmış, şimdi 40 tane akıllı ayırt etmeye çalışıyor, çıkarmaya çalışıyor. O neden nedir ki? Bütün bidat anlayışların ve menheçlerin ve mezheplerin menşei ve kaynağı, usulsüz ilim talebi ve metinleri, şeytanın vahiyyle, nefsin vahiyyle anlamamızdır. O yüzden alimler bir kaide koymuşlar. Az önceki bu sözde olduğu gibi. Lazımul mezheb, leyse bir mezhep kaidesi koymuşlar. Yani bir alimin sözünün lazımı, yani gerekliliği o alimin mezhebi değildir demişler. Bir alimin sözünün lazımı o alimin mezhebi değildir. Şimdi bu sözün lazımına bakarsanız büyük günah da yani büyük günah olan bir şeyde insan Allah'tan başkasına itaat etse kafir olur. Şu ibareye göre öyledir yani öyle değil mi? O yüzden bu kayda altın bir kaydedir, altın bir kuraldır. Bunu her zaman her alimin sözünü değerlendirirken aklımızda bulundurmamız lazım. Peki nasıl anlayacağız alimlerin sözlerini? Bütün sözlerini cem ederek anlayacağız. Başını sonunu, hep o mesele hakkında ne kadar sözü varsa hepsini bir araya toplayıp ondan sonra fehmetmeye çalışacağız. Devam. Ya da Allah subhane teâlâ'nın razı olmamasına rağmen ona uyduğu ve buna benzer hallerde görüp gözettiği bir başka varlık edinmesidir. Mesela İbnül Kayymi Rahimi Allah'ın tanımı değil mi? Men fe. Ee, Allah özür dile O İmam Mali'nin tağut tanımı. İmam e, İbnü'l Kayyım rahimeullah İlmü'l Muvakkin'de diyor ki Allah'tan başka ibadet edilen, tabi olunan, e, işte itaat edilen her şey taguttur diyor. Öyle değil mi? Sonra ne diyor? Allah her kavmin tagutu Allah ve Resulünden başka itaat edilendir diyor. Şimdi burada bak yine itaat kelimesi geldi. Öyle mi? İbnü'l Kayyım bütün itaati mi sokuyor bunun içerisine? Yok. Hangi itaati sokuyor? Şirk olan itaati, haram olan haramda haramı helal görerek yapılan itaati sokuyor. Yoksa başkasını dahil etmiyor bunun içine. O neden nedir ki alimlerin sözlerini cemedip, cemedip, cemedikten sonra onların mezhebini e, fehmedip insanlara aktarmak lazım. Yoksa Allah adına ilimsizce konuşmaktır. Gene şeyhimiz İbnül Kayyma Allah rahmet etsin. İlamul ül Muakkin'de diyor ki قُلْ اِنَّ مَا حَرَّمَا رَبِّيَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَةِ bizleri hak de ki benim rabbim araf suresi 34. ayet de ki benim rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır haksız bir şekilde azgınlığı günah işlemeyi yasak etmiştir ve Allah'a bilmediğiniz şeyleri ortak koşmayı Allah'ın delil indirmediği şeyleri ortak koşmaya yasak etmiştir haram etmiştir diyor ve en takûl ala Allahî ala tâlamûn. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemekten Allah sizi sakındırmıştır. İbnül-Kaymî diyor ki bu ayette ki sıralama günahın büyüklüğünü gösterir diyor. Burada ne var? Önce gizli açık fûşiyat, sonra haksız yere azgınlık ve günah, sonra Allah'a şirk koşmak, şirkten bile daha büyük günah olan Allah adına ilimsizce konuşma. İşte bu bütün şerrin efesadın. Merkezidir. Allah İbni Hacer raskalâniye rahmet etsin. Fethülbâre de diyor ki bir adam fenni olmayan olmadığı bir meselede konuş, konuşursa saçmalar diyor. Çok güzel söylemiş. Yani nedir fenni olmayan bir mesele? Adam itikattan zerre anlamaz kalkmış itikattan konuşuyor. Bakıyorsun ki saçmalıyor yani. Bu işte şirktir de bu aman müslümandır da cahildir de şöyledir böyledir saçma sapan sözler sarf etmeye başlıyor. Niye? O adamın fenli değil, uzmanlık alanı değil. O yüzden o adam bu o meselede konuşmaması lazım. Ki Allah hakkında konuşmaksa bu subhane ve teala her şeyden ve her şeyden nedir? Daha önemli ve ehemmiyetlidir. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bu ayeti not ediyorsunuz ve bu ayeti ezberliyorsunuz. Ölene kadar da bu ayet size lazım oluyor. Nisa suresi 48 ayet. İnna Allah la yaghfiru eşrike bihi ve yaghfuru ma dunen zalik li Allah şirki affetmez bundan gayrısını dilediğini affeder. Ve men yuşrik billahi faqad iftara ithmen Kim de Allah'a şirk koşarsa büyük bir iftira ile büyük bir iftira ile Allah'a iftira etmiş olur. Şimdi bu ayette Nisa suresi 48. ayetti bu ayet. Bu ayette şöyle bir fıkıh var. 1. Şirk affedilmez. 2. Onun gaydesinde olan günahları Allah lime yeşe dilediğini affeder. Burada da haricilerle mutezile reddiye vardır. Çünkü onlar büyük günah işleyenlerin ebedi cehennemde olduğunu söylemişlerdir. Sadece mutezile demiştir beyin menzileti. Allah affederse cennete girer, affetmezse cehenneme girer. Ve ama haricilerle mutezilelerle ortak olarak cehennemden çıkmanın ve cennete girmenin var olmadığını söylemişlerdir. Burada onlara reddiye vardır. İkinci önemli fıkıh ve bakış açısı şurasıdır. Allah şirki affetmez ibaresinden Subhanahu ve teala. Affetmez ibaresinden büyük şirki mi anlayacağız? Yoksa büyük şirkte küçük şirki mi anlayacağız? Yani Allah Subhanahu ve teala küçük şirki affeder mi? Yoksa affetmez mi? Büyük şirki affetmediği o icmai, kesin kat'i. Küçük şirki affetmediyse ihtilafi. Alimler iki görüşe gitmişler. Birinci grup demiş ki, Küçük şirk de bu ayetin dahilindedir. Mutlak kullanılmış şirk lafzı. E, i̇kinci görüşte de demişler ki hayır o küçük günah, büyük günahlar babındandır. Allah dilediğini affeder. Bu ikinci görüşe giden alimler dahi küçük şirki büyük günahlarla aynı babta zikretmemişlerdir. Ayrı bir mertebede zikretmişlerdir. O yüzden bu nokta çok tehlikelidir. Allah subhanahu wa hepimizi muhafaza etsin. Rüya gibi küçük şirk yani eğer kıyamet günü affedilmez görüşü doğruysa yani Allah korusun ve liyadu billah şeytan buradan hepimizi helak edebilir yani. O yüzden bu ayetin bu noktası önemlidir. Bu ayet açık bir şekilde şunu da ortaya koyar. Allah şirki affetmez. O yüzden bugün şirk işleyen müşriklere Müslüman deyip cennete sokanlar Allah'ın bu ayetini yalanlayan kafirlerdir. Devam ikinci ayette Nisa suresi 116. ayet. Bu ayetinde öncesinde inna Allah la yağfuru işreke bihi ve yagfuru ma duna zalika kelime yeşe. Allah şirki affetmez bundan gayrisini dilediğini affeder diyor. Ve men yuşrik billah fa kad dalla dalalen Kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz açık bir sapıklıkla sapmış olur. Şimdi ayetin bu son kısmı nereden hatırlıyoruz? Nisa 60'tan hatırlıyoruz. Değil mi? Yuriduuna ayyata hakamu ila't tagut. وَقَدْ اُمِرُوا يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَيُّ دِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدَ Şeytan onları apaçık bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Cemde bildiniz mi ne demek istediğimi? Yani burada Allah subhanahu wa ta'ala büyük şirki affetmeyeceğinden bahsediyor. Ayetin sonunu dal dalalen be'ide ile bitiriyor. Aynı ibareyi nerede kullanıyor bir daha Kur'an'da başka yerde getiremezsiniz. Büyük şirkin konuşulduğu ayetlerin haricinde bu ibareyi başka bir yerde getiremezsiniz. Nisa 60'ın sonunda getiriyor. Bu da bize gösteriyor ki o ayette kastedilen şey de nedir? Büyük şirktir. Eyva, 3. ayet gene not alıyorsunuz, ezberliyorsunuz bu 3 ayeti. Nisa 48, Nisa 116 ve Maide suresi 72. ayet. Orada da Allah سبحانه İsa aleyhisselam'ın sözünün aktedir bize. İnnehu meyüştek billah, fakat haram Allahu alehi ilcenna. Vahunlar vamal ilzalimi ne minansar. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona ne atmıştır cenneti, haran kılmıştır. Bugün şirk koşan müşriklere cenneti mübah kılanlar Allah'ın bu kavlini yalanlayan kafirlerdir. Layet cennete illa nefsin muslime. Cennete ancak Müslüman nefis girecektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah. Müslümanın icmai tanımı ise şirksiz bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya ibadet eden demektir. Şirksiz bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya ibadet eden demektir. O yüzden şirk koşanlar icmai İslam tanımını bozmuşlardır. O insanlara cennet haramdır. Onlara cenneti helal kılan, mübah kılanlar Allah'ın bu kavirlerini yalanlayan kafirlerdir. Aynı şekilde... Bu meseleyle bağlantılı olarak bir ayet var Kur'an'da. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّا نَبَعَتَ رَسُولًا Biz hiçbir kavme bir resul göndermedikçe azap etmeyiz ayeti. Bu ayet biliyorsunuz malum. Kendisine hücce ulaşmayan müşrikler için alimler anlatıyorlar. Adam müşrik fetret ehli. Fetret döneminde ölmüş. Bu adam kıyamet günü ne oluyordu? Ahirette imtihana çekiliyordu. Ama İmam Kurtuvi tefsilinde bu hadisin senet olarak çok güçlü olmadığını söylüyor. Sahih mertebesinde olmadığını söylüyor. Peki Kurtubi'nin bu sözü, yani şu manaya mı geliyor? Şimdi dedik ya, lazım mezhep, leyse bir mezhep kaidesi var. Alimin sözünün lazımı, o alimin mezhebi değildir. Şimdi Kurtubi bu hadise sahih değildir demekle, fetret ehlinin ahirette imtihan olunacağını kabul etmemekle, yani fetret tehlin'in o zaman cennete gireceğini mazur olduğunu mu söylüyor? Hayır. Alimler burada iki gruba ayrılmışlar. Biri fetret ehli mağzurdur demiş. Diğerleri fetret ehli de mazur değildir. Onlar da cehennemliktir demişler. Biz mazurdur görüşünü alıyoruz. Ve onların imtihan olunacaklarına inanıyoruz. Bu hadis de İmam Ahmet'in sahih senetlerle beraber nedir? Sabittir. Ehli hadisin hepsi bunu sahih olarak kabul etmişlerdir. Birçok hadis alimi bu hadisi kitaplarına nakletmişlerdir. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca O'na ibadet edip hiçbir şeye O'na ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki <gülüyor> hakkı ise kendisini hiçbir şeye ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir. Evet bu meşhur Muaz hadisi orada Allah subhanahu <gülüyor> teala'nın hakkı kulların Allah üzerindeki subhanahu teala üzerindeki hakkı O'na şirk koşmayanın cennete girmesi bağışlanmasıdır. Tabi burada bu hadiste bakın mutlaktır gene. Ne diyor hadisin sonunda? وَحَقُّ الْعَيْبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَلَّا يُحَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكِ بِهِ <gülüyor> شَيْئًا Allah'a şirk koşmayana Allah subhanahu teala'nın azap etmemesidir diyor. Şimdi yani buradan şu mana mı çıkar? Bir adam Allah'a şirk koşmayasa, büyük günah işlese de Allah azap etmez mi çıkar? Tabii ki çıkmaz. Ama lazımı nedir bu sözün? Budur. Baktığınız zaman bu sözün lazımı budur. Ama şeriat bunu irade etmemiş. Bu diğer naslara benziyor. Mesela işte adamın kendi nefsini bilerek öldüren kişi hakkında gelen ayette değil mi? Ebedi olarak cehennemde kalacağını söylemesi gibi. Bu nasların her biri ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Zahiri manada bir şey ifade edilmiş ama bunlar ne olur? Hak tevil ile tevil edilir. Çünkü diğer naslar var. Diğer nasların hepsi cem edildiği zaman tevile muhtaç oluyorlar. Diğer nasların hepsiyle cem edildiği zaman tevil'e muhtaç oluyorlar. O yüzden biz tevili inkar ederken esma sıfatta hak olan tevili inkar etmiyoruz. Ehli sünnetin yaptığı hak teviller var. En <gülüyor> mekumtu nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir subhanehu ve teala. Ya Allah zatıyla burada mı diyoruz yani? Nedir diyoruz onun tevili? İlmiyle, İlmiyle yani. buradadır diyoruz yani. Demek ki biz ehli sünnet olarak tevil yapıyoruz. Öyle değil mi? Ama hak olan tevili yapıyoruz. Biz bunu sahabeden alıyoruz bu anlayışı. ondan bu tevilleri yapıyoruz. Devam. Bu şirk ile dinden çıkmak açısından. Şimdi kâ... burada virgül koyalım. Bak buraya kadar neyi saydı? Şirkin çeşitlerini, şirkin kötülüğünü, şeriattaki şirkin hükmünü. Şimdi diyor ki bu şirk ile dinden çıkan, yani büyük şirk işleyerek dinden çıkan, evet. Kureyş kafirleri ve onlardan başkaları gibi açıkça işleyenler ile Kureş kafirleri ve onların haricinde açıkça işleyen Budistler, Yahudiler, Hristiyanlar sonra dışa Müslüman olduklarını gösterip küfrü içlerinden gizleyen aldatıcı münafıklar gibi içlerinde gizleyenler arasında hiçbir fark yoktur. Aralarında fark yok yani. Adam kendini İslam'a nispet ediyormuş. Kendini İslam'a nispet etmiyormuş. Büyük şirk. Eğer işlendiyse bitti. Sadece tek engeli ne? İkra. Dedim ya delinin biri kuyuya taş atmış. 40 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Bir tane Delik kuyuya taş atıyor diyor ki İslam ehli diyor şirk işlerse tekfir edilmez. Ötekileri şirk işlerse tekfir edilir. Kimse düşünmüyor yani fark ne? Büyük şirkse ikisi için de aynı olması lazım. Öyle değil mi? Öyleyse bugün piyasada gezen bu bidat kavul de batıllı ortaya çıkmış oluyor yani. Anlaşıldı burası inşallah. Büyük şirk ister kendini İslam'a nispet eden işlesin. ister kendini İslam'a nispet etmeyen, Yahudilere nispet edenler işlesin fark etmez. Zaten Yahudiler, Hristiyanlar da kendilerinin İslam olduğunu iddia ediyorlar. İbrahim'in Hanif dininden olduklarını söylüyorlar. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadır. Onlar için müminlerle işte onlar müminlerle beraberdir. Ve daha başka ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Evet bu ayette de Allah subhanahu aleyhi şirkten tövbe etmeleri gerektiklerini, hallerini ıslah etmeleri gerektiğini anlatıyor. Yani şirkten beraatlerini burada ortaya koymaları lazım. Münafık olsun, kafir olsun, kim şirk işliyorsa önce şirkten beraatını ne yapacak? Açık bir şekilde ortaya koyacak. Evet soru 47. Küçük şirk ne demektir? Evet. Cevap. Kendisiyle Yüce Allah'ın murad edildiği bir amelin güzelleştirilmesine karışan az miktardaki riyakarlıktır. Evet küçük şey bu genel itibariyle insanın aslen Allah'ı irade ettiği bir amelde Allah subhanahu teala'nın rızasını irade ettiği bir amelde ne yapmasıdır? Gösteriş karıştırmasıdır. Zaten temelde Allah subhanahu teala'nın rızasını gözetmeyen bir amel fasittir. Yani bir adam namaza başlarken namazdaki amacı ve irade ettiği şey Allah subhanahu teala haricinde bir şeyse temelde o batıldır, fasittir yani. O amel gitmiş. Ama alimler şurada ihtilaf edip konuşmuşlar. İçtihatlarını ortaya koymuşlar. Demişler ki bir adam Allah teala'nın rızası için namaza başladı. Ama namazın ortasında riyâ girdi. Biri girdi içeri. Burada mezheplere ayrılmışlar. Bir mezhep demiş ki o adam riyayı defedemezse namazı batıl olur. Bir mezhep demiş ki o adam riyayı terk eder tekrar ihlasa dönerse ihlaslı kıldık yerlerin kadarı ecrini alır. Bir adam demiş ki riyakarlık da bitirse bir grup ulema riyakarlıkla da, da bitirse ihlaslı kıldığı kadarının ecrini alır. Çünkü asıl da Allah subhanahu rızasını irade etmişti demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Ama bu Peygamber sasının ümmeti için en çok korktuğu şeydir Aleyhissalatu vesselam. Küçük şirktir. Gösteriş ve riyakarlıktır. Devam. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Artık, artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve ibadetinde Rabbine hiç, ki, hiç kimseyi ortak koşmasın. Tamam. Şimdi diyor ki burada ayette. Kim Rabbiyle karşılaşmayı umuyorsa faliye amel amelan salih. Salih amel işlesin. Salih amelin ilk şartı nedir? O ikinci şartı. İhlas ve şeriata mutabakat. İlk şartta şirki terk edip iman ehli olmaktır. Yani bir adam namaz kılabilir, şeriata uygun, ihlasla kılabilir, müşriktir, fayda vermez ona. O salih amel olmaz. Önce büyük şirki terk etmesi lazım. İman ehli olması lazım. Öyle mi? Peki Allah subhanahu ta'ala diyor ki فَالْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا Sonra وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine ibadette hiçbir şey onu ortak koşmasın. E zaten salih amelin birinci şartı o değil mi? Niye bir daha zikrediliyor? Allah en doğrusunu bilendir. Allahu alem. Burada Allah'ın irade edildiği Sübhanahu wa taala'nın irade edildiği bir amelin içerisinde küçük şirkin karıştırılmasından Allah bizi nehy ediyor. Bizi sakındırıyor. Bize diyor ki Allah Subhanahu wa taala sakın sakın amellerinizi Allah'la beraber bir şey ortak kılmayın. Onu yalnızca ve yalnızca alemleri Rabbi Allah subhanahu teala için sarf ediniyor. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. ma mâ aleikum aleykum eşşirkul esgâr. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir diyor. Bak büyük şirk demiyor. Başka şeyler saymıyor. Niye küçük şirk? Çünkü insan niyetlerini tazelemezse şeytan insanı buradan helak eder. Ben bundan hali ağrı olan biri olarak konuşmuyorum. Hepimiz için bu sıkıntı var. Yani bu bizim imtihanımız. Ali radiyallahu anh'unun dediği gibi amel etmekten yorulmadım ama niyetlerimi tazelemekten yoruldum. O yüzden Müslümanlar olarak sürekli ama sürekli niyetleri tazelememiz lazım. Namazlarımızda, düzenli ilim talebi yaptığımız programlarımızda Yaptığımız düzenli amellerin her birinde niyetlerimizi şöyle bir dönüp kontrol etmemiz lazım. اِنَّ صَلَاتَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Şüphesiz namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmekse en büyüktür diyor ayette. E benim namazım benim fuhşiyattan ve munkardan alıkoymuyorsa bir Müslüman olarak. O zaman benim namazım namaz değil. Çünkü Allah doğru söylüyor, ben yalan söylerim. Ben namaz kılıyorum dediğimde Yalan söylüyorum çünkü namaz kılmıyorum. Normalde Allah'ın koyduğu kanun değişmez Subhanahu Wa Diyor ki Inna Salahe Tan Anil Fashia Iwal Munkar. Fuhşyat ve Munkardan Demek ki ben niyeti unutmuşum. O yüzden Peygamber Sazam en çok bizim için bundan korkuyor. Küçük şirkten korkuyor, riyakarlıktan korkuyor, gösterişten korkuyor. Amel ediyoruz. Belki sahabey, yani sahabeyle baktığımız zaman yaşantılarını Bugün daha fazla teknolojik imkanlar var. İnsan belki daha fazla amel edebilir. Daha çok kitap okuyabilir. Daha çok ilim talep edebilir. Ama onların niyetlerini temizliği gibi temiz bir kalbe ve niyete sahip olamayabilir. Bizim problemimiz de bu olur o zaman. Allah muhafaza. O neden nedir ki? Müslümanların sürekli ama sürekli kalplerine dönüp tekrar tekrar niyetlerini tazelemeleri lazım. Her amelde ya, her ilim meclisine gelirken her namaza dururken yani ben sadece şu anda bunu alışkanlık haline getirdiğim için mi yapıyorum? Yoksa Allah'ı razı etmem gerektiğine inandığım için mi yapıyorum? Allah'ı razı etmem gerektiğine inandığım için yapmam lazım. Aksi olursa وَالْيَادُوا billah. Hele kapıda bekliyor. Amellerin hepsi boşa gidecek. Kıyamet günü 3 kişi cehenneme tutuşturulacağı dedi değil mi? Geçen derste anlatmıştım. İlim okuyan, infak eden, Allah yolunda cihad eden. Üçü de riyakarlık için yapılmış. Melekler onu alın atın emrini aldıkları zaman şöyle diyor cehenneme yüzüstü atarlar diyor. Adam ta ateşe varır diyor yani. i̇bn Abbas diyor ki melekler yetmiş bin parça alır atarlar onu cehenneme diyor. Yani bir rivayette o hadisi tefsir ederken o yüzden Allah muhafaza yapılan bütün ameller dağlar kadar ameller kıyamet günü toz parçasına dönüverir. O yüzden Allah beni ve sizleri riyadan gösterişten her türlü amellerimizi ifsat edecek küçük şirklerden muhafaza eylesin. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme küçük şirk hakkında sorulunca riyakarlıktır buyurmuş. Sonra da bunu şöyle açıklamıştı. Kişi namaz kılmak üzere kalkar bir adamın kendisine baktığını görünce namazını güzelleştirmeye çalışır. Evet bu da Resulullah aleyhissalatü vesselam küçük şirki tanımlarından biri. Bu birinci çeşidi yani nedir o birinci çeşidi küçük şirkin. Riyakarlık. Riyakarlı. Şimdi ikincisi Allah'tan başkası üzerine yemin etmek de küçük şirktir. Heh, Allah subhanahu teala'dan başkası üzerine yapılan yemin de küçük şirktir. Şimdi bugün o kadar ahmak var ki ahmak bir tane değil piyasa dolu. Adam diyor ki okulda diyor çocuklar diyor yemin ediyor diyor. Bu diyor küçük şirk diyor. Allah'tan başkası adına yemin etmek küçük şirktir diyor. Ahmak adam burada alimlerin kitaplarında yazdığı bugün okulda yapılan Yemin değil ki orada küfre yemin ediyorlar. Küfrü yapacaklarına, Türk'üm doğruyu açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan and içerim diyor çocuk. Adamın gösterdiği yol şeriatı kaldırıp küfrü yeryüzüne hakim kılmak yani. Çocuk buna yemin ediyor. Küfrü yapacağına yemin ediyor. Tıpkı bu küfrü irade eden adam gibidir yani. Adam dese ki karısına sen kapıdan dışarı çıksan ben Allah'a küfür edeceğim. Kadının dışarı çıkmasına gerek yok. O adam kafir olmuştur küfrü irade etmekle. O yüzden küfrü yapmayı irade ederekten yapılan bir yemin bu büyük küfürdür. Bu tarz bir yemin insanın dinler çıkartır. millet milletvekillerinin bugün millet meclisine yaptıkları yeminler. Zaten kadıyat şöyle söyler. Allah subhanahu ve başkasına yapılan yemin vecihut ta'zim yönündense büyük küfürdür der. Vechut ta'zim varsa işin içinde. Yani o kendisine yemin edilen şey tazim etmek, yüceltmek varsa... O büyük küfürdür diyor o zaman. Yerine göre küçük küfür olur, yerine göre büyük küfür olur. İbn Abdilber de icma naklediyor diyor ki Allah'tan başkası adına yemin etmek icma ile caiz değildir, icma ile yasaklanmıştır diyor. Allah Subhanahu teala eder rutni ve zeytun, incire ve zeytine ye yemin olsun diyor Allah Subhanahu taala. Allah yarattıkları şeylerin üzerine celle celaluhu yemin edebilir ama biz bunu yapamayız. Bize yasaklanmıştır bunlar. Nasıl ederiz? Alimlerin Rabbinin adına ve onun sıfatlarıyla birazdan misalleriyle geleceği gibi inşallah. Mesela atalar, Allah'a ortak koşulan varlıklar, Kâbe, emanet ve bunlardan başka şeyler üzerine yemin etmek gibi. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Babalarınız, anneleriniz ve Allah'a ortak koşulanlar üzerine yemin etmeyin. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kabe'ye yemin olsun ki demeyin. Ancak Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki deyin. Yine yine şöyle buyurmaktedir. Ancak Allah adını yemin edin. Her kim emanet üzerine yemin ederse o bizden değildir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Kim Allah'tan başkası üzerine yemin ederse o küfür etmiş, Yahut da şirk koşmuş oldu. Şimdi burada duralım. Buraya kadar aktarılan hadisler hepsinde şirk lafzı ıslak edilmiş. Ama Hafız Ahmet el Hakeminin, Şeyh'imizin dediği gibi bunlardan irade edilen mana ne olmuştur? Küçük şirk olmuştur. Ama bugün piyasada alim diye gezen, adını alim denen kitapları piyasada her tarafta yayılmış ismi, şöhreti olan nice insan var ki daha şu meseleyi anlamaktan bile aciz bir hale gelmişler. Bir tanesi naklediyor bu hadisleri. Bak diyor Abdullah ibn Ömer diyor babası adına yemin etmiş, büyük şirk işlemiş, peygamber onu tekdir etmemiş, o yüzden cehalet mazerettir diyor. Bu kadar ahmak adamlar. Derinin biri kuyuya taş atmış dedik ya. Bir tanesi atmış, 40 tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra saçma sapan konuşmaya başlıyorlar. İbni Hacer'in dediği gibi. Allah ona rahmet etsin. Bu hadislerin her birinde irade edilen mana, bunun küçük şirk olmasıdır. Yoksa büyük şirk olması değildir. Ama insanın anlayışı batıl olunca, anlayışı fasit olunca ne oluyor? Bütün naslara hastalıklı kalple bakıyor. O zaman nasların hiçbirisini cem edemiyor. Hep fasit anlayıştan saptığını görüyoruz. Eyvan. Bir başka rivayette ve şirk koşmuş olur şeklindedir. Allah, Allah ve sen dilerse sözü de küçük şirktendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyen kimseye beni Allah'a eş mi koştun? Aksine sadece Allah dilerse demelisin buyurmuştur. Evet bu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen beni Allah denk mi kıldın sözünden kastı adamın büyük şirk işlemesi değildir. Niye Nebi salsam böyle bir ifade kullanmıştır? Çünkü Nebi salsam küçük şirki büyük şirk naslarıyla sakındırmıştır küçük şirkten insanları. Mesela misal zataya mı Zat var? Allahu akbar demedim mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni İsrail'in dediği gibi dediniz diyor. İc'alna ilahan kemalehum aliha. Bize de onların ilahların olduğu gibi ilah yap dediler değil mi? Halbuki Musa'nın kavmin irade ettiği şey büyük şirkti. Orada sahabenin peygamber salsanına talep ettiği küçük şirkti. Teberrük meselesiydi öyle değil mi? Caiz olmayan teberrüğün çeşidiydi talep ettikleri şey. Nebi salsan bunu kullandı ki küçük şirkten sakındırsın. Ömer radiyallahu yanında Hristiyan çalıştırana ne dedi? minkum يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ عَيَتِينَيْهُمْ sizden kim onları dost edin o da onlardandır halbuki bu ayette riddetle Allah tetit etmektedir subhanahu wa ta'ala öyle bir dostluktan bahsetmektedir ama Ömer radıyallahu anhu böyle bir şeyin kapısını açmaması için o e, o fiil hakkında bu ayeti okumuştur veya Hüzeyfe radıyallahu anhu'nun sahabeyi hastalıkken ziyarete gitmesi gibi değil mi? onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okumuyor mu? kolunda muska gördüğü sahabeye. Halbuki o muska takmak sahabe arasında ihtilaflı. İbn-i ashabı kerih görmüşler. Diğerleri caiz görmüşler. Öyle mi? Sahabenin arasında ehilaf var. İçeri giriyor bakıyor muska var üzerinde. E şirk muskayı takmadı ki bu adam. Kur'an ve sünnetten ayetleri astı oraya. Hemen neyi okuyor? Büyük şirk ayetini okuyor. Bu sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de aldığı usuldü. Menheçti. Bunu anlamayan, idrak edemeyen insanlar diğer şer'in hasları idrak edemezler. Devam. Bir kimsenin eğer Allah ve sen olmasaydınız benim Allah'tan ve senden başka kimsem yok. Ben Allah'ın ve senin himayene giriyorum ve benzeri ifadeleri söylemesi de böyledir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah dilerse ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Çünkü orada bir öncelik var. Yani. Müsaaden varsa kalkayım değil önce Allah dilerse müsa Allah müsaade ederse sonra da senin müsaaden varsa kardeş biz kalkalım inşallah bu kadar oturma yeter. Yani Müslüman her şeyde böyle hassas davranması lazım özellikle lafızlarda ve sözlerde. Yani ta ki şirkin kapısını açabilecek ta ki şirkin ki biz cahili bir toplumda yetişmişiz her sözleri cehalet kokuyor yani. Nuh dedi peygamber demedi yani ne demek bu söz yani veya illallah ettirdi yani illallah demek bu, bu söz küfürdür yani bunu aklı başında biri dese tekfir ederim ben onu yani. ya sen Allah'ın adını sen kendine şey mi yapıyorsun yani haşa şey? oyuncak mı yapıyorsun ne demek yani böyle bir söz bunların her biri cahiliyeden gelen sözlerdir bize iyadullah Müslümanın ne yapması lazım bu sözlerin hepsinden sakınması lazım yani ben şu anda misallerini arttıramıyorum otursak biraz üzerinde karşılıklı tefekkür etsek bu sözlerin sayısını onlarca sayıp zikredebiliriz. Bunlar Allah korusun kişinin imanını yok edecek şeyler. Müslümanın dikkat etmesi lazım bu gibi sözlere. Devam. İlim ehli şöyle demişti. Allah olmasaydı, da filan olmasaydı demek caizdir. Ama Allah ve filan olmasaydı demek caiz değildir. Evet, ilim ehli böyle söylemişler. Ee, burada da ne var? Çünkü arada tümme lafzı var. O da ne yapıyor? Öncelik ve sonralığı ifade ediyor. İnşallahü Teala haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresiniz sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testaafirka ve